Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 19. cüzü kıyamet sahnelerinden tasvirler yaparak başlıyor özellikle kıyamet sahnesi yani kıyamete ait bilgi bizim için çok daha başka bir noktadır Nedir o? Biz yarın hesabını vereceğimiz bir hayat inanıyoruz Müminlik farkı budur Bizim ahiret korkumuz, endişemiz, cennet umudumuz olmasa namaz kılmayız oruç tutamayız zekat veremeyiz dünya bizi kasır, kavurur kafirler, müşrikler bu yüzden Allah'a ibadet edemiyorlar öleceklerine, öldükten sonra dirileceklerine inanamıyorlar, inanmıyorlar onun için Allah o hale düşmekten muhafaza buyursun ve yine bu 19. cüzde kötü arkadaşın ne mal olacağına dair ciddi bilgiler bulunmaktadır bu yüzden eski ümmetlerin yaptıkları, işledikleri şeylerden dolayı nasıl helak olduklarını, allah Teala'nın onlara nasıl azap ettiğini örnekleriyle Rabbimiz bize anlatıyor Allah'ın vahdaniyeti Yani O bizim Rabbimiz bizi yarattı O bizim ilahımız O'nun için ibadet ederiz Ondan başkasının sözünü dinlemeyiz onun Kur'an'ını yaşarız onun müslümanlığının üzerinden pazarlık yapmayız gibi imanımız özetleyen Allah'ın vahdaniyeti farklı ayetlerle epey bir ağır üslupla müminlerin önüne konmaktadır Allah'ın Rahman olan Allah'ın kullarının özellikleri nelerdir? Bunlardan örnekler zikrediliyor ve bu cüzün içerisinde şuara suresi var Bu surede çokça peygamberlerin kıssalarının geçtiği yani eski peygamberlerin meselelerinin geniş şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teselli olsun diye anlatılmaktadır Yani peygamber olarak onun karşısına çıkan müşrikler kendinden önceki peygamberlerin de karşısına çıkmışlardı bu tabidir onların hali yani peygamberlerin hali peygamberimize örnek gösteriliyor bize de yani böyle yapanlar peygamberlerin önünde ne hale geldiler sonra Allah onları cehenneme hazırladı cehenneme attı aman dikkat edin diye biz de nasihat görmüş oluyoruz çok önemli bir ayrıntı farklı peygamberler birden çok peygamber bu 19. cüzde Şuara suresinde kısa kısa kesitler şeklinde hayatlarından anlatılıyor. Bu kıssaların işte mesela Musa Aleyhisselam bitiyor. Ondan sonra Nuh Aleyhisselam başlıyor. Ondan sonra Hud Aleyhisselam başlıyor. Ondan sonra Salih Aleyhisselam başlıyor. Bunların her biri bittiğinde sanki böyle sanki diyorum paragraf bitince ve inna rabbek lehuvel azizur rahim diye bitiyor konulara yani ayet ne demek? Senin Rabbin o, o Allah azizdir ve rahimdir yani azizdir yaptığı işte hep galiptir rahimdir merhamet etmiştir hep yani Musa aleyhisselam ve kavmi Salih aleyhisselam ve kavmi Hud aleyhisselam ve kavmi anlatılınca o paragraf o konu bittiğinde senin Rabbin ey peygamber o, o Allah aziz Allah'tır Rahim Allah'tır diye ayetler geliyor bundan da anlıyoruz ki eski ümmetlerin üzerinde Allahu Teala Aziz olarak yani yaptığı işte asla mağlup olmaz bir Allah olarak hükümler vermiş aynı şekilde rahmetiyle de onlara muamele etmiş ya da peygamberlerine rahmet etmiş azabı hak edenleri de helak etmiş olduğu anlaşılıyor bu cüzde Musa Aleyhisselam olayını bir kere daha görüyoruz sık sık zikrediyoruz Kur'an-ı Kerim'in neredeyse neredeyse Musa Aleyhisselam'a ait bir kelimenin bulunmadığı bir cüzü yoktur çünkü Musa Aleyhisselam'ın ağırlığı çok, konumu çok insan oğluyla peygamberliğin buluştuğu yerdeki en ağır mücadelelerden birisini Musa aleyhisselam çekmiştir Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan eziyeti teşbih ederken Musa'ya yapılan gibi bana eziyet yapıyorsunuz buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem Bakıyoruz Bu mübarek cüzde kıyamet günü Allah'ın huzurunda temiz bir kalbin dışında hiçbir şeyin insanı kurtarmayacağına dair uyarı var Allah'ın huzurunda sadece temiz kalp kurtarıyor temiz kalp yani şirk barındırmayan küfür barındırmayan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı kabullenip yaşayan kalp demektir Nuh aleyhisselam kavmini te azapla tehdit edince Allah seni azap eder deyince nasihat edince onlara kavminin onu taşlamakla tehdit ettiğini taşlarız seni ey Nuh dediğini bu cüzden öğreniyoruz nitekim aynı şekilde Hud aleyhisselam kavmine Allah'ın nimetlerini hatırlatıyor ee, Salih aleyhisselamı bakıyoruz yahu aşırı gitmeyin biraz dengeli olun diye nasihat ediyor ama kavimleri hep olumsuz cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'in ne büyük bir nimet olduğu, ne büyük bir hidayet kaynağı olduğunu da yine burada bir kere daha görüyoruz tekrar Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la olan mücadelesini görüyoruz Firavun'un kibri müstekbir kafası ve zalimlik anlayışı yüzünden Musa Aleyhisselam'a yaklaşmadığını kabul etmediğini görüyoruz ve Hudhud isimli bir kuşun kuş kafası diyorlar ya kuş kafasına rağmen tevhide hizmet etmek istediğini Allah'ı hatırlattığını Allah'tan başkasına e, tapınan birilerinin varlığını Süleyman Aleyhisselam'a haber verdiğini görüyoruz tabi bunun derin anlamları üzerinde senelerce tefekkür edebiliriz yani ne ihtiyaç var hüd hüd kuşuna ayrı bir mesele Süleyman Aleyhisselam'ın özellikle bu cüzde dikkat çeken uygulaması saltanatı yani devlet varlığını Allah'a ibadet ve tevhid için kullandığını Kur'an-ı Kerim'de geniş bir şekilde bu cüzde görüyoruz Salih aleyhisselam'dan tekrar söz ediliyor bu mübarek ayetlerde bu 19. cüzün mübarek ayetlerinde Allahu Teala'nın kulların anlattığı pek çok konudan bir tanesini, beş tanesini hatta bir yarısını anlasak bile imanımıza daha çok katkı sağlamış oluruz dileriz, temenni ederiz Rabbimizden tamamını anlamak da bize kolay olur O sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin